Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi şehrimizin sokaklarından kentimizin gizli kalmış öykülerini, yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz. Bu öyküleri bizzat yaşayan öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Her programımıza... Özel hayat öykülerini, hayat hikayelerini konu almaya çalışıyoruz, konuk etmeye çalışıyoruz. Ve öyle televizyondan gördüğünüz ünlü isimler değil, aramızdan, toplumun içinden, şehrimizin sokaklarından gizli kalmış ama yaşam öyküleriyle ilham veren öyküleri, kişileri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün tam da öyle bir öykümüz var, uzaklardan bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Siirt'ten sevgili Cumhur Kılıççıoğlu. Cumhur Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun Kenan Bey. Teşekkür ederim. Cumhur Bey Nerede? Nasıl başladı yaşamınız? Vallahi <gülüyor> Yani eğer özetlersek Yani tam bir Macera Yaşantım var. Bizim Ailemiz 200 sene evvel Pervari'deyken Ailevi Bir durum nedeniyle Bu durumda bir aşk öyküsüne dayalı. Nasıl o bir öykü zaman, paylaşalım mı dinleyicilerimizle? Evet, evet. Ben zaten anlatacağım size onu. Ne güzel. Bu pervari'de iki tane büyük aşiret vardı. Bu biliyorsunuz Dünya Edebiyatı'nda Romeo Juliet diye bir hikayemiz de vardı. Evet. Hepimiz okumuşuzdur mutlaka. O zaman bu iki aşiret birbirine dost değillerdi yani araları biraz e, limoniydi. fakat bu karşıdaki ailenin kızıyla bu benim atam sayılan yakışıklı bir genç aşık oluyor ve onu telkisine alıp sihirde getirirken yolda bir köprü son köprü var perveriden sihirde gelince. O zaman tabii köprü hepsi tahta mahpta şeylerden oluyordu. Termiç atmak köprüler. Evet at oradan yıkkınca suya düşüyor ve ölüyor. Tabii köyde bu duyulunca mahalli örfe göre o bu işe sebep olan aile farklılarının hepsinin o andan itibaren orasını terk etmesi gerekiyor. Bizim hatalarımız da bu kurala uyarak önce Sihir'de gelmişler. Biz pervari derken konuşuyordum. Biz Sihir'de gelince Sihir'de bir mahalli dili var Arapça. Evet. Tabii biz mesela ben yani daha o zaman doğmamıştım. Tabii ben doğup e, e, şeye ezince... Arapça attık, konuşuyordum. Arapça konuşma faslından sonra okula gitme çağın geldiği zaman bu sefer okula gittim ve Türkçe öğrendim. Yani do dolayısıyla ben orada Kürttüm. Şehir'de gelince Arap oldum. Okula girince de Türk oldum. <gülüyor> bugün ama bunu e, evet e, bugün yani tabii bir vesileyle de e, ben artık yani bu diller arasında diller arasında bu ayrırcalıkları Tasvip etmediği için hatta bu şimdi çok değerli bir yazarı var şu anda unuttum adını <gülüyor> o da evet. şimdi izliyorsa Diyecek diyecekmekse bu unuttum evet e, benimle şeye gelmişti Raporaja bundan 5 sene önce işte Bu kimlerdir Araplar, Kürtler falan diye sorunca dedim vallahi biz işte böyle gelince size anlattığım o serüveni anlattım ama şimdi dedin. Ben ne Türküm, ne Arap'ım, ne Kürtüm. Ben dünya vatandaşı. Evet. Bütün dillere, dinlere eşit mesafede saygı duyan bir insanım. Bugün Cumhur Bey'in dünya vatandaşı olduğunu çok iyi bildiğimiz için, peki bugün diye soruyorum evet. kendisine. Bugün çünkü o artık bütün dillerin, bütün inançların, bütün etnik kökenlerin ötesinde bir isim Siirt içinde. Peki Cumhur Bey, Siirt'ten atalarınız yaşanan bu. Aşk hikayesine bağlı olay sonucunda Pervariden Siirt'e geliyorlar. Siirt'in ilçesinden Siirt'e geliyorlar. Siz orada dünyaya geliyorsunuz, orada büyüyorsunuz, evet. çocukluk yıllarını orada geçiriyorsunuz. Daha sonra okula gidiyorsunuz. Nasıl bu okul dönemi geçirdiniz, ne yaptınız? Aynen. Ben okul döneminde tabii o zaman ben matbaanın çırağıydım. Evet. O küçük yaşta bile su götürüyordu falan. Yeni gözümü açtığımdan beri çünkü babam 5 yaşında vefat etmiş, annem dol kalmış, amcam o öf adete göre, mahalle öf göre göre yani bana babalık yapmıştı. Evet, ee, bu durumda siz 5 yaşında daha okula başlamadan aslında amcanızın yanında matbaada çıraklık yapmaya evet. başladınız. Evet yani şimdi bu okul şeyimi anlatayım. Tamam onu çünkü anlatın. Okula... Sonra çünkü bu matbaa ve gazetecilik olayına ve babanızın ne iş yaptığına sonra dönelim. Okul Aa, dönemini isterseniz konuşalım. Siit'te ilk, e, e, ilk matbaayı evet. ilk şeyi, yani kültürle ilgili için. Şey. Çünkü benim dedem Antalya'da e, kamu görevlisiydi. Evet. Amcam da Orada beraberdir. Yani Antalya'daki bir kütüphanede herhalde çalışıyordu. Sihirde tabi tayin çıktı, Sihirde geldi. Bu Sihirde gelince tabi e, amcam Antalya'daki e, büyük bir ihtimalle bir maddaya yani mutlaka o da orada çırak olmuş. O da maddacık hevesini Oradan kapmış. Buraya gelince desirde gelince bu Ethem İzzet Belice'nin bir gazetesi vardı. Onu satışa çıkarmışlar. Yok son posta rastesi. Evet. Zamanında siğirdim gazetelerinden biri. Dedem, evet. amcam ve babam. Babam da o zaman mücelliklik yapıyordu maddada. Ölmeden önce çünkü o da bir hastalığa yakalanmıştı ben beş yaşındayken vefat etmiştim ama okulda da bu niteliklerin nedeniyle eskiden okullarda duvar gazeteleri çıkıyordu evet. o zaman ben herhalde bu ikinci ve 3. suluhtaydım. Dediler işte yeni bir şey öğrenmiş miyim, madmacanın rastlayı artık o çıkarsan falan diye. Tabii elden yazıyorduk arkadaşlar falan. Sonra bir kartona asıyorlardı. Ben de bir gün bu öğretmenler okula bakmıyorlar. Bütün duvarlar arkadaşlarımızın yazılarıyla dolu. Ee, o zaman bu. Nur kalem diye bir kalem vardı duvara vuruyordunuz. Evet. siyah boya gibi çıkıyordu yani onu eleştirmiştim bu öğretmen Allah rahmet eylesin lakabı King Kong'tu o zamanlar bir film vardı belki siz hatırlarsınız o bir e, malum bir şeyi kaçırıyor bir kızı kaçırıyor falan bilmem ne yani çok böyle cebellut bir adamdı kine evet. bir tokat atıyorduysa bir yetmiş yere yatıyordum. Kim yazdı bunu diye falan dediler onlar işte, Cumhur yazmış. Bir geldi hakikaten bir tane yapıştırdım. Yani yarın saatlerde kalkamadım. Sonra Peki. Onlar, okşadılar mı? Okşadılar mı? Cumhur Bey. <gülüyor> O dönemlerde okulda aslında e, az sonra bahsedince daha yakından dinleyeceğimiz de anlayacaklar Cumhur Bey'in yayıncılık hayatı, gazetecilik hayatı, e, matbaacılık hayatı belki o yıllarda okulda başlıyor. Siz ama okul hayatını ilk okuldan sonra ee, çok hani başarılı evet. bir öğrenci yok. Okulda devam etmiyorsunuz ama dışarıdan bayağı başarılı bir öğrenci olarak bitiriyorsunuz. Evet. Nereleri okudunuz? Evet. Hızlıca biz ona aktarırsanız evet. daha sonra çünkü dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz birçok konu var. Birazcık da onlara gelelim evet. istiyorum. Evet Tamam bu okulda de hani okul bitti e, ondan sonra ben alt dakika uğranmaya başladım. Bu bilgim bana yetmiyordu. yani Okumak istiyordum zaten kütophanemiz olduğu için de kütoanee gelen ilk kitapları önceden karıştırıyordu böyle bir silin de vardı ama sonra bu madba hayatım başka şekilde eldirmeye başladı ben siirt'te bu zamanında benim gibi okuma imkanını yitirenlerle ilgili bir kampanya başlattım. Dediğim zamanında okula gidemeyenler, şutesi bu başvuru Haliç'ten sınava girme talebinde bulunsunlar. Bununla beraber 30-40 kişiyi kaydettirdim. Açıktan Hayır, okulu okumak için değil mi? Açıktan dışarıdan, evet, ortaokulu, evet, liseyi okuyabilmek evet, için kampanya başlattınız. Evet, ve evet, sizin evet, gibi dışarıdan okumak isteyen kişileri toparladınız sınava, bir araya. Sınava gireceğiz. O zaman da yani böyle çok büyük bir başarı elde ettik. Aramızda din adamları vardı bilmem ne vardı. Yani başladılar işte doğur işte şeyle gitma da, şu paralanma, paralan okul idaresini. Çünkü biz yani hepimiz o yaşta kişilerdik ama her gün bir yerde Özgen Sineması diye bir yerimiz vardı, havuzu da vardı. Hatta deney dahi yapıyorduk. Kurbağa bulup falan o, o, o ilgili derslerle ilgili olarak. Şimdi bunlar e, müliyetin bakanlığına şikayet ediyorlar. işte zoma satıyorlar falan filan. 15 tane müfettiş göndermişlerdi. O zaman sınavlar yazılı değil, sözlü yapılıyordu. Üstelik i̇şte birimizi çağırdılar. Yani onlar yani sınav sırasında üçer kişi alıyorlardı içeriye. Bu müfettişler de bizi sorgulayan öğretmenleri dinleyerek ona göre bir şey yapacaklardı. Ve siz sınavları başarıyla geçtiğiniz Süremiz de hızlı ilerliyor. O yüzden birazcık hızlı geçelim istiyorum. Siz sınavları ee, başarıyla geçtiniz. Ama bu, bu, bu çok önemli bir Peki. Hızlı anlatalım bir, hadi. de ben, sonradan müftü olan yani Ankara'da ilahiyatı okudu falan. Biz ikimiz girdik. Bizi sınava tabi tuttular. Ee, Dediler ki Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Acaba e, Çanakkale şehitleri mi şanlıydı yoksa Bedir'in aslanları mı? Ben Çanakkale şehitlerini savundum. O arkadaş ise o bir tarafı savundu. Ama artık bu edebiyatla ilgili e, her türlü şeyi sordular bize. Evet. Baktım hemen onlar bu müfettişler hemen ayağa kalktılar. Tabii neye kalktıklarını bilmiyoruz. Neyse, birkaç gün sonra dediler, Valla, o müfettişler işlerini bitirmeden gittiler. E, herkes diyor ki, Hakkari'ye tayinlerini çıkaracaklar. Oysa öyle olmadı. Bu müfettişler o kadar bizden etkilenmişlerdi ki, kikise civciv müdürlüğü İstanbul eee müdiretmem e, En meşhur şurdaki sesi hangisiydi İstanbul'un? Birçok ses var hangisini? Hayır, söyleyelim. Bir tanesi en en Fransızca olanı. Gazraisi sesi. Her akla sağlık. Lisesi, lisesi müdürlüğüne tayin edildi. Anladım. Şimdi süremiz çok az kaldı Cumhur Bey. Sizden şunu tamam. rica ediyorum. Okul dönemlerini dışarıdan bitirdiniz. Sonra siz bitmedi. Yüksek okulda okudunuz dışarıdan. Yüksek okulda evet. bitirdiniz. Ama bütün Abi bu... Ambe idaresi, seküye idaresi, yüksek Evet. Yani dışarıdan okuya ya, yüksek okulda bitirdiniz. Ama evet. bir yandan da siz amcanızın yanında gazetecilik hayatı başladı sizin için. Evet. Yani ayr ayr ayr ayrıldım. Yani ekip bir şekilde bir bahane bulup ayrıldım. O zaman da yeni evlenmiştim. Kayınbiraderlerimle beraber Sirt'te yayınlı sürdüren bir gazeteyi alarak başına geçtim. Ve bu Peki Mücadele Gazetesi, Mücadele Gazetesi'ni kurdunuz. 50 yıl aşkın süre 56 yıl mücadele gazetesini çıkarttınız Siz bir yerel gazetecisiniz Yerel bir basın mensubusunuz Ama e, yerelde Hala bugün yayın yapan Dijitalde yayın yapıyor bugün ama 56 yıl boyunca bir gazete çıkarmak Gazeteci olmak Sirt'te o gazeteyi sıfırdan alıp Belli bir yere getirmek Bütün bu sürece baktığınızda ne düşünüyorsunuz Neler yaşadınız Nasıl aktarırsınız bize Evet aslında benim Bakma gazetecilik hastecilik yani hayatım yani yaşınla orantılıdır. Yani 80 senedir ben bu işi yapıyorum. Tabii evet. büyük zorluklarla karşılaştık. Mahkemelere girdik. Hala benim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden bir davam da var. Evet. Peki e, mücadele gazetesi sizin için ne anlam ifade ediyor? Niye adı her ayrıca mücadele, mücadele Gazetesi eden, koydunuz? Olumsuz, doğru olmayan, yalan olan her şeye illa mücadele bayrağını çekmiş bir politikası vardı. Bu politika halen vardır. Şimdi bizim gazetemizi bu program bittikten sonra bu haftaki gazetemizi bir gözden geçiririp yani göreceksiniz. Evet. Peki yerelde sihirte gazeteci olmak... Yerel bir gazete çıkartmak e, nasıl bir şeydir? Bunca e, yıl istikrarlı bir hiç, evet, şekilde. Evet, yani şimdi bu benim gazeteciliği başkalarında böyle şey etmek e, doğru değil. Çünkü bir gazetenin geliri gitme gel yani olmazsa e, yaşayamaz. Ama şimdi ben bir kuruşluk bir gelirim yok. Sadece emekli maaşım var. Onunla bu gazeteyi çıkarıyorum. Çok zor bir şey. Bizim bir yerel televizyonumuz da var. Ki hafta önce o da kapandı falan. Yani üzüntülerimi de bildirdim. Evet. Yani çok zordur. Doğru. Çok zor. Hele şimdi bu dönemde ya falandan olacaksın ya filandan olacaksın. Bir de bu ilan ve raporam aldığın kişilere, meslekselere de gene yani gebe kalmış oluyorsun. Onlarla ilgili aleyhte bir şey yazamıyorsun. Aleyhte dediğin eleştirel bir şey. Yani hakikaten eleştiriler de var. Evet. Ama Siz... şimdi gördüğümüz kadarıyla işte bizim eee için deli doluluğuna veriliyor var. ...bu yani korkusuz haberlerimizi, yazılarımızı, eleştirilerimizi... ...oysa biz bu mesleğin gereğini yapıyoruz. Cumhur Bey, siz e, ömrünüz aslında tamamen e, gazeteyle, basınla, iç içe... ...ve bugüne kadar bakıldığında yaşamınıza gazetecilik hayatında 30'u yakın ödülünüz var... Ee, geçmişte e, yazdığınız yazılar birçok yerde yayınlandı, makaleleriniz birçok yerde yayınlandı, evet. birçok ödülün sahibi olduğunuz e, takdir de gördünüz bu gayretinizle. Ama Siirt'te bir mücadele gazetesi var ki yıllardır yayın hayatında ve hala devam ediyor ve dediğiniz gibi artık sizin isminiz de o kadar Siirt'te insanlar kanıksamış e, durumda ki e, yazdığınız eleştirileri de e, o e, toplumda hani. E, ...var olan ağırlığınıza göre... ...öyle değerlendiriyorlar... ...öyle görüyorlar... Ha. ...ama siz ha. aynı zamanda bir aile babasısınız... ...aynı zamanda da bir gezginsiniz de... ...ülke ülkede geziyorsunuz... Ha. ...biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Valla yani şimdi de fırsatım olsa... ...gene giderim... Evet. <gülüyor> ...gitmediğim yerlere giderim... Kaç ülke gördünüz? Yirmi... Yirmi ülke gördünüz... Çin'e gittim, Sri Lanka'ya gittim, Avrupa'da yani ne diyeceğim? Mertel'in mektebine gittim, o kitapların yakıldığı meydana gittim, tüm evet. şeylerini gezdim, müzelerini yani evet, ama Sri Metropolitan Müzesinin ancak iki ayda onu gezebildim bitirebilirsin. Evet. Ben de yani oraya da gittim. Bu şeyin önünde fotoğrafım da var. Ne güzel. Bugün Dünya'da farklı farklı ülkelerde gördünüz gördükleriniz de aktardınız paylaştınız. Ama bir yandan da az önce söylediğim Sri Lanka'da Sri Lanka'da bu Tamil gerillalarıyla dahi görüştüm ben. Ne güzel. Onların da bize yakın bir sorunları vardı. Dertlerini dinledim. Ne güzel. Bu Çin'de e, ne yaptığını öğrenmek istediğin ama sadece bir paranın üzerinde fotoğrafı vardı başka bir yerde sadece onun bir askerlik şapkasını <gülüyor> bulabilmiştim Peki Cumhur Bey siz ülkeleri gezdiniz bütün bunları da aynı şekilde yazılarınızla paylaştınız insanlarla aktardınız ama az önce de söylediğim gibi bir yandan da aile ya babasıydınız çocuklarınız vardı çocuklarınız ne yaptılar ne yapıyorlar şimdi? Doktor, birisi mimar, evet. birisi işletmeci, kızım da öğretmendir. Ne güzel. Benim eşim de bu aile toplantılarına kadın gözüyle sütunu var. O sadece kız beslek lisesini okudu. O da bana böyle yardımcı olabiliyor erkeklerin gitmediği toplantılara giderek falan. Gazeteciliğe eşiniz de destek oluyor bütün evet. o toplantılar Evet. Şimdi üç tane torunum var. Birisi basketbol oynuyor. Daha ilkokuldadırlar. Ne güzel. Birisi Allah bağışlasın diyoruz. kayak şampiyonu oldu. Ee, bu geçen hafta içinde Türkiye çapında. Evet. Bu en küçüğü de o da sporcu olmuş. Siz kaç yaşındasınız peki Cumhur Bey? Efendim? Kaç yaşındasınız? Şimdi bunu bana söyleyenler ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım diyorum. Peki yani, kimliğinizde ne yazıyor? 21 yaşındayım. Ruh, ruhunuz <gülüyor> inanıyorum bir 21 yaşında. Diye bir de hayatı sevdirmek için. Bakın ben bu yaşıma gelmişim. Hala yaşamanın tadını alabiliyorum. Evet. Peki dinleyicilerimizle paylaşmayalım mı doğum tarihinizi? Efendim. Dinleyicilerimizle doğum tarihinizi paylaşmayalım mı? Kiminizde? 81 yaşındayım. Yani <gülüyor> 81 yaş. Nüfus uzantısı göre. Nüfus uzantısı göre 81. Bayan ki eskiden sirkte erken askere gitmemek için çocuklarını daha küçük yazarı yollardı nüfusta. Ama büyük bir ihtimalle ailemiz. E, e, yani bu ilkeliğe başvurmamış. Onun için ben herhalde doğru yaşımla, nüfusa kaydedilmişim. Cumhur adımı da Atatürk öldükten sonra İnönü'nün in in Cumhurbaşkanı olduğu gece doğmuştum galiba. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza konuk oldunuz. Ee, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Ee, i̇yi ki varsınız demek istiyorum. Siirt'te Mücadele Gazetesi'ni 50 yılı aşkın süredir tarım. çıkartan... Cumhurbey, Cumhur Bey, Cumhur Kılıççıoğlu programımızın konuydu. Çok sağ olun Cumhur Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara da selam ve sevgiler bu vesileyle. Türkiye'nin her yerindeki bütün insanlara ve özellikle Siirtçiler'e de selam ve mi yolluyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu araştırmacı yazar 81 yaşında bugün ama kendi deyimiyle ruhu hala 21 yaşında olan Cumhur Kılıççıoğlu'ydu. Siirt'te Mücadele Gazetesi'ni 50 yılı aşkın süredir çıkartan son birkaç yıldır artık baskı yapamasa da dijital ortamda hala bu yayıncılığı devam ettiren Anadolu'da bir yerel gazeteciydi konuğumuz ve yaşam öyküsünü kendisinden alabildiğimiz kadar almaya çalıştık paylaşmaya çalıştık. Meslek hayatına baktığımızda ailesi kendisini de anlattığı gibi aslında matbaayla, basınla, gazetecilikle yakından ilgili bir aile ve matbaanın içinde doğmuş. Daha 5 yaşında babasını kaybettikten sonra matbaada çıraklık yapmaya başlamış bir de Cumhur Kılıçıoğlu. Ve hayatı boyunca Siirt'te hep o gazeteciliği kendisi devam ettirdi. Gerçi yayında anlatmadı ama günler, bir gün içerisinde akışma kadar 7-8 yazı yazıp hiçbir tanesinin basılmadığı, hepsinin kaldırılıp çöpe atıldığı ama o hiçbir zaman o mücadelesinden vazgeçmeyip sonunda yazılarının yayınlanır hale getirdiği ve sonrasında da kendi gazetesini, mücadele gazetesini bugün belli bir noktaya taşıdığı önemli bir isimdi. Bizim için de çok kıymetliydi. Yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istedik. Sizler benim de yaşam hikayem var. Anlatmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Bu yaşam öykün başkalarına da ilham olacak muhakkak derseniz bizlerle yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz. Facebook'tan ve Instagram'dan Kentin Gizli Öyküleri sayfası üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Programımıza konuk etmekten sizlere mutluluk duyarız.